Merhaba 94.9 Açık Radyoda bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben yaşım Buru. Bu haftaki programımızı Casper Rockers featuring Özlem ile açtık. Gökyüzü idi parçanın adı. Bu haftanın filmlerinden birinde kullanılıyordu. Berlin Sendrom. Berlin Sendromunda şarkın Türkçe olmasına bakmayın. Film Avustralya filmi aslında. <gülüyor> Ama Berlin'de geçtiği için haliyle Berlin havası yansıtıyor.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 Evet bu hafta 9 e, yeni film var bir yandan e, Recep İvedik 5 tekrar gösterime giriyor e, Bu filmler arasında da e, farklı türlerde farklı ülkelerden e, filmlerimiz mevcut e, Berlin Sendromu bunlardan bir tanesi Berlin'de geçen bir Avustralya filmi e, Berlin'de çekmeye başlamışlar ama iç mekanları sonra Melbourne'de tekrar inşa etmişler e, filmin yönetmeni Kate Shortland. Başrollerde Teresa Palmer ve Max Riemelt yer alıyorlar. Evet, gerilim türünde bir film bu da. E, Teresa Palmer'ın canlandırdığı Avustralya'da bir fotoğrafçı. Almanya'daki Sovyet mimarisini fotoğraflayıp e, işte bir kitap hazırlamak üzere Berlin'e geliyor. E, burada İngilizce öğretmenliği yapan e, bir Alman adamla Andy ile tanışıyor. İşte aralarında Kiev. Fiziksel çekim sonrası böyle bir gecelik ilişki ee, hani böyle hoş bir e, şey gibi gözükse de e, bir gecelik ilişki e, işlerler için hiç de öyle olmayacak. Hani hiç gözüktüğü gibi biri değil çünkü. Evet ah keşke kalabilseydim derken kalmaktan başka opsiyonun olmadığını fark ediyor. Evin her tarafı kilitli. Ee, sadece birkaç kişinin yaşadığı dev bir apartman kompleksinde kimsenin duyma ihtimali yok ve bir şekilde oradan kurtulması gerektiğinin farkında. Çünkü daha önce de başka kurbanlar götürülmüş o eve fark ediyor. Evet, Ondan sonra artık birazcık daha bu e, Amerikan polisi dizilerinden alışkın olduğumuz türde bir e, seri sapık <gülüyor> hikayesine dönüşüyor Berlin Sendromu. Evet, bu haftanın e, belki de en öne çıkan filmi de Berlin'den ödüllü bir film Berlin'le öyle bir e, bağlantısı var Berlin'de en iyi ilk film ödülünü alan 93 yazı İspanya'dan Katalunya'dan Carla Simon gayet genç bir e, yönetmen ve kendi hikayesini anlatıyor bu ilk filminde e, filmin başrollerinde Laya Artigas, Paula Blanco, Etna Campillo ve Bruna Cusi yer alıyorlar. 1993 yazında geçiyor adından da anlaşılacağı gibi 6 yaşındaki Frida'nın annesi babası ölmüş ve dayısıyla yengesinin yanına taşınıyor. Bir de e, onların da bir çocuğu var ondan birazcık daha küçük 3-4 yaşlarında bir şekilde hani birbirlerine Alışmaya çalışıyorlar. O yaşta annesini kaybetmenin, babası zaten biraz daha önce ölmüş, annesini de kaybetmenin zorluğu. O aile için birden yeni bir çocuğun sorumluluğunun zorluğu. Ee, hiç duygu sömürüsüne kaçmadan, e, o iki çocuk oyuncuyu inanılmaz bir şekilde yöneterek hakikaten o ödünün e, niye aldığını anlamak mümkün. İstanbul'da da Altınlale'de yarıştı ve e, jüri özel ödülünü aldı. E, filmin bir de şöyle bir özelliği var. E, 93'te öldüklerinde annesiyle babası AIDS'ten ölüyorlar. Mesela şeyde filmin gösteriminden sonra ve film bunu hafifçe belli ediyor başından da zaten söylüyor, ama çok da altını çizmiyor. Gösterimden sonra e, bir bir yorum eleştiri gibi bir yorum gelmişti. İşte İspanya'nın hep politik yönüne bakan filmler gördük burada hiç görmüyoruz diye. Çok da hoş bir cevap verdi ona soru cevapta vardım oradan biliyorum. Yani aslında çok da bir şey söylüyor. Çünkü Franco rejiminden sonra bir anda özgürlükle beraber uyuşturucu kullanımı müthiş artıyor. Bir kriz yaşanıyor gençler arasında İspanya'da o ani gelen Avrupa ile birliktelik işte her şeyin erişilebilir olması vesaire sonucunda ciddi bir uyuşturucu problemi ortaya çıkıyor İspanya'da ve bununla beraber AIDS problemi ortaya çıkıyor iğnelerin kullanılmasıyla beraber ee, ve Carla'nın kendi anne babası bu nedenle hayatlarını kaybetmişler o yüzden aslında ülkenin konumu politik durum işte o uyuşturucunun kontrol edilemiyor olması vesaire üzerine gayet de anlamlı bir şeyler söylüyor film ee, Bunda Filmi kadar zarif bir şekilde ifade etmişti. Ee, ben çok hayran kaldım. Ee, umarım bundan sonra da başka filmlerini görürüz. Çünkü bu tip şeyler çok duygusömeriz yapabiliyor, çok bazı şeyleri gözümüze sokabiliyor. Yani e, AIDS çok müsait bu konu. Filmde AIDS telaffuz ediliyor mu ondan bile emin değilim ama anlıyoruz. Hani her şeyi böyle fazla bağırmadan, gözümüze sokmadan, hı hı. hepsinde. ...derdini çok güzel anlatıyor... ...çocukları yönetebilmek için pek çok e, sahneyi tek plan halinde çekmiş... ...o yüzden epey de e, yani sonuçta yazılı bir senaryo var... E, ...çocuklar da özellikle bazı yerlerde ne diyeceklerini biliyorlar... ...ama oyunculardan biri hakikaten 3-4 yaşında yani onu yönlendirmek için sonrasını biraz e, açık bırakmış... Çocukların eğitimcisi de İstanbul'a gelmişti yönetmenle beraber. O da süreci anlattı. İşte nasıl seçtiklerini, ettiklerini... ...hani çocuklarla bir yandan dostluk kurmaya çalıştıklarını. Hakikaten sonunda da çok hoş bir film ortaya çıkarmış. Böyle konuyu okuyunca işte... ...annesini, babasını kaybeden çocuk, yeni aile falan... ...biraz iç kapatıcı gibi geliyor. Hiç öyle değil. Çok hoş çocukluğa dair de o yaz... ...enerjisi, çocukluğun merakı, enerjisi ama basite de indirgemeden hepsi var bu filmde. Bu senenin benim için en beğendiğim filmlerinden biri oldu. O yüzden hararetle tavsiye ediyorum 93 yazını. Evet, 93 yazı bu haftada Sinefil'in e, tavsiyesi sizin için. E, farklı bir coğrafyadan bir filmimiz daha var. Lübnan'dan geliyor, Tramontane dağların ardında... Bahçe e, Bulgurucan yönetmiş, başrollerinde Mişel Adabaşi, Sacid Amer, Abido Bahça ve Tufik Barakat yer alıyorlar. Burada da e, genç bir adamın aslında e, kimlik sorgulamaları, kendi kendiyle ve aynı zamanda ülkesinin tarihiyle yüzleşmesinin hikayesini takip ediyoruz. Rabbi Lübnan'ın küçük bir köyünde yaşayan, Genç bir müzisyen, müzik grubuyla beraber Avrupa turnesine çıkacaklar. Çok heyecanlı. İşte onun için pasaport başvurusunda bulunuyor. Ancak pasaport başvurusunda bulunduğu zaman e, birdenbire öğreniyor ki kimliği sahte. Evet, yani fiziksel o kimlik kağıdı da sahte. Bununla beraber bütün bildiği her şey sahte. Ailesine, ülkesine dair bir yandan da bu baş karakter e, görme özürlü. O yüzden hani o bilimum yalanlara dair, ülkemizin yalanlarına dair nasıl kör olduğumuz vesaire hı hı. üzerine de e, haliyle e, daha derin anlamlar içeriyor film. Bu sene festivallerde oldukça beğenilen filmlerden biri oldu o da. Evet, e, coğrafyamıza dair de aslında hani genel olarak çok anlamlı bir bakış açısı sunuyor Melis'in dediği gibi. Hem figüratif olarak hem metaforik olarak o açıdan baktığımızda biz kimiz, neyiz? Aslında kendimizi nasıl tanımlıyoruz ve bize anlatılanlara inanmaya ne kadar hazırız bir taraftan da? Evet şimdi bir parçayla devam edelim bu haftanın e, birazdan tanıtacağımız filmlerinden Patriots Day Kara Gün'de kullanılan bir şarkı. Dropkick Murphys'den Forever. <gülüyor> in light, but I know that if I could just see you tonight forever, at times you may fall like we all tend to do, but I will reach out and find that I've run into you, your strength is the power that carried me through. Dropkick Murphys'den dinledik. Forever 94.9 Açık Radyo'da sinefil programı devam ediyor. Dropkick, Dropkick Murphys klasik bir Boston topluluğu. Boston'daki o İrlanda kökenli göçmen sound'u günümüzde de devam ettiren. Çünkü şimdi tanıtacağımız film Boston'da geçiyor. Evet zaten Dropkick Murphys çaldığımız zaman o film Boston'da geçiyor demek oluyor genelde. Ee, bu da yakın zamanlı gerçek bir hikaye haberlerden takip ettiğimiz sadece birkaç sene önce Boston Maraton bombalaması ve ardından yaşanan o büyük av çünkü 2013'te Boston Maratonunun finish noktasında bomba patlatılmıştı hatırlarsınız insanlar öldü yaralandı ve bütün şehir çapında Dev bir av başlatıldı teröristleri yakalamak için. Şehir tamamen kapatıldı işte her şey dondu. Ben Boston'a hemen ondan bir sonraki sene gitmiştim. Hala onun yaşanlıyordu yaşanılıyordu konuşuluyordu. Bir taraftan ee, da hem sosyal medyanın hem dezenformasyonun çok ortalıkta dolaştığı bir evet, dönemdi. Evet iki kardeş sonunda yakalandı biri ölü öldürüldü, öbürü e, mahkemeye çıkarıldı. Gürcistan asıllı aileleri. Evet, hatta e, yani benim gittiğim yerde Cambridge'de e, orada da çatışmalar olmuştu ve e, üniversitenin güvenlik görevlilerinden biri öldürülmüştü, oradaki bir yere onun adı verilmişti. Hani hala bunlar çok canlı, daha yeni töreni yapılmıştı, şuydu buydu. E, o yüzden Boston için tabii çok e, hala hassas bir konu. E, Mark Wahlberg'in yer alması da çok şaşırtıcı değil... ...bostanın meşhur oyuncularından... ...başrolde... E, ...filmin yönetmeni Peter Berg... E, ...Mark Wahlberg'e... ...John Goodman, Kevin Bacon ve J.K. Simmons... ...eşlik ediyorlar... ...Mark Wahlberg'in canlandırdığı da bir komiser... ...fakat o gerçek bir karakter değil... ...yani çeşitli... ...bu işte çalışmış olan... ...polis e, komiserlerinden... ...bir e, kurmaca... ...oluşturulmuş... E, ama yani burada e, aslında ilginç şeylerden biri e, bu kadar yakın zamanlı hikayelerin hızla hızla bizde de gördüğümüz bir şekilde sinemaya aktarılıyor olması. Hani e, eskiden tabii ki haberler de sinemada takip edilirmiş bunu yüz yıllarla e, televizyon gelinceye kadar. Şimdi ise işte son 3-5 sene hatta son 1-2 sene ne kadar çabuk o kadar iyi sürekli hikayeleri görüyoruz. E, <gülüyor> Bizde işte Kurtlar Vadisi'nin hemen 15 Temmuz sonrasında filmini yapacağını duyurduğu gibi. E, Peter Berg de bu konuda zaten daha önceden de çalışmış bir isim. E, bir önceki filmi Deepwater Horizon felaketini anlatıyordu. E, bir yandan da tabii hala tartışmalar sürerken, davalar sürerken... ...tam kimin nerede sorumluluk taşıdığı bazen de çok belli değilken... ...bunu yapmak biraz riskli bir durum da olabiliyor. Ee, bu Boston Bombalamasına dair bir film daha çekildi aynı süreçte mesela. O daha sonra gösterme girecek. Böyle bir e, hani o heyecandan faydalanma oradan e, bir şekilde seyirciyi çekme merakı da var. Burada ama biraz ııı e, Tersine işleyen bir şey de oldu galiba. Genel olarak çok fena iş yapmadı bildiğim kadarıyla. Genel olarak da beğenildi. Ama Boston'da e, gerek Boston'daki eleştirmenler gerek seyirci... E, Başarılı bulmadı filmi yani çok kendilerinden bir hikaye olduğu için muhtemelen fazlasıyla hani her şeyin tam gerçek olmasını bekledikleri için ama bir yandan da bu kurmaca film belgeseli değil hikaye Ama problem tam da senin dediğin gibi bu kadar yakın tarihli bir olay etrafındaki hatta hukuki süreç tam olarak sonuçlanmış değilken... Bunun kurmaca filmini yapmak aslında alternatif bir anlatı sunmak e, ortaya ve kamuoyunun e, zihnini şekillendirmek anlamına da geliyor. Çünkü o kalıyor, yani Biz işte filmini yaptık canım e, bu bir eğlence endüstrisinin bir parçası diyebileceğimiz kadar masum bir durum yok aslında. Evet çünkü yani bir belgesel bile yapılsa e, ondan ziyade bu seyredilecek işte başın ne Mark Wahlberg var hadi gidip bunu görelim diyecekler belgesele mi gidilirmiş ve yani bunlar kalıyor insanın aklında tarihi zaten oluşturan e, şekillendiren e, çok önemli bir unsur e, sinema ve televizyon hani nasıl anlamlandırdığımız tarihi olayları nasıl hatırladığımız üzerine e, işte Neredeyse 100 yıldır, 120 yıldır en önemli şey bu tarih yazımı değil. Bir de casting de çok önemli bu açıdan. Mark Wahlberg çok uzun süredir polisleri canlandırıyor. Amerika'da hala devam eden bir dizisi var Blue Blood adında. O da e, New York Polis Teşkilatı ailesi, böyle bir aileyi anlatıyor. Thomas Selleck baba rolünde emniyet müdürü New York'un e, iki çocuğu polis üçüncüsünü şeyde görev başında kaybetmiş. Bir diğeri de savcı kızı. Dolayısıyla tam böyle bir hani ıı, adalet ailesi ama bu oldukça böyle hani sağa doğru meyleden Hani ortanın sağa doğru eğilen siyasetçi aslında Mark Wahlberg bir tarafta belli bir polis tipini de kafasında insanların e, oturtmuş olduğu için hani hep haklıdan yana adalet şeysi falan. Dolayısıyla hani bu tarz filmlerde çok kolay e, başroller e, konduklarında bu karakterler arası geçişkenliği de düşünmek gerekiyor. Bir anlatıdan öbürüne de devam ediyor. O yüzden ne kadar biz bu olayı anlattık demek bence birazcık e, ilizyonda oluyor. Evet, e, Mark Wahlberg demişken bu hafta bir filmi daha var onda. Ama e, işte teröristlere değil, e, Transformer'larla, <gülüyor> uzaylı robotlarla savaşıyor. Transformers'ın beşincisi geldi. Transformers The Last Knight, e, Transformers 5, son şövalye. Ona geçmeden önce Patriot's Day'den bir parça daha dinleyelim. O zaman müzikleri de oldukça beğeni topladı Patriot's Day'in. Çünkü Trent Reznor ve Atticus Rose beraber hazırlamışlar. Son yılların öne çıkan aslında film müziği bestecilerim. Şimdi dinleyeceğimiz parça We Forget Who We Are. Trent Reznor ve Atticus Ross'un Patriots Day Kara Gün filmi için yaptıkları müziği dinledik. We Forget Who We Are adlı parçaydı. Ee, Kara Günde başrolde oynayan Mark Wahlberg bu hafta aynı zamanda Transformers 5 Son şöval Şövalye ile de karşımızda. Transformers The Last Night uh, serinin son filmi. ...yine yönetmen koltuğunda Michael Bay var. Beşinci defa. Ee, yani son filme deyince en yeni filme... ...bir yandan Michael Bay'i son defa yapıyorum. Galiba daha iyi bir hikaye gelirse... ...belki yine düşünürüm dediği için... ...birkaç sene sonra biz yine... ...Michael Bay'li bir Transformers tanıtıyor olabiliriz. Şimdi şey tekrar hatırlatalım... ...biz sinefil olarak aslında popüler sinemaya... ...bilim kurguya... ...süper kahraman filmlerine... ...çok sıcak bakıyoruz. Biz de kişisel olarak sevdiğimiz türler bunlar... Ama hani Transformerizm başından itibaren son derece tutarlı olarak kötü bir seri olduğu konusunda da hemfikiriz sanıyorum. Evet bir bir yandan yani benim sanırım yaşımın da öyle işin bütün mantığıyla da ilgili bir çekincem var. Bu kadar araba araba şeyler nasıl uzaydan geldi? Niye uzayla bunlar? Ben bir türlü o Transformers evrenine e, ısınamadım, giremedim. E, ama şeyi kabul etmek lazım. Transformers ve Michael Bay iyi bir e, ekip oldu. Yani tam Michael Bay'lik böyle büyük, patlamalı, işte takipli, şunlu, bunlu. Bu filmde galiba en büyüğü 260 milyon dolarlık bir bütçesi varmış. Evet. Başrolde Mark Wahlberg, e, Laura Haddock, Jemma Chan ve Anthony Hopkins'e eşlik ediyorlar bu son filmde. Ee, Transformer'larla insanlar yine savaşıyorlar. <gülüyor> yine bir savaşma durumu. Aslında zannediyorum filmlerin arkasında yatan şeylerden biri de Transformer serisinin aslında çocuklar arasında çok popüler olması. ...çok gençlere hitap edecek bir şey... ...bir film değil aslında. Hani... Yani evet ilk çıktığında da hani hem oyuncak... ...hem e, çizgi dizi... ...olduğu Hı -hı. için daha... ...küçük yaşta bir kitleye göre... E, ...hedeflenmişti. Burada... E, ...ekip de genç. Yani o savaşan... E, ...grupta gençler. E, ama bir yandan da Transformer'ların... ...dünyadaki geçmişlerine de... ...dönüyoruz. Nasıl oldu bu işler? Biraz Anthony Hopkins'in karakterinden... ...onları öğreniyoruz... Şeyin hakkını verelim, oyuncaklar eğlenceli aslında yani çocuklara neden cazip geldi anlaşılabiliyor. Hem robot oluyor hem araba oluyor yani. Benim vardı çocukken çok severdim kamyon oluyordu. İşte yani o, o, o fikir olarak güzel bir şey ama Michael Bey'in elinde e, dönüştüğü şey... ...böyle patlamalı çatlamalı böyle sürekli bunun üzerine gidip hikayenin zayıf olması... Diyalogların zayıf olması, mizahının zayıf olması... E, Michael Bay bunlara pek önem vermiyor. Michael Bey daha... Çok güzel patlama yapıyor. Spectacle e, yönetmeni diyebileceğimiz... E, ...o şeyin e, gösterişli görüntünün peşinde... E, ...geri kalan şeyler biraz arka planda e, kalıyorlar bu durumda. Ama tabii Transformers sevenler için bu hafta güzel bir hafta... ...yine karşımızda. Bu hafta üç tane de yerli yapım var. E, bu... Mafya bağlantılı komedi artık hani e, başka türlerle de birleşiyor olsa da e, komedi olanların her şeyi her filme bir şekilde sızıyor galiba. Yani bir şekilde birilerinin başı mafyayla başa giriyor, e, şey, velaya giriyor. Onunla başlıyoruz hikayeyi. E, tatlı şeyler bir tanesi bunların bu hafta. Yönetmen Uğur Uluda aynı zamanda başrolü Cem Özer'le ve İlhan Şeşen'le e, paylaşıyor. Cem Özer ve Uğurlu da iki modacı arkadaşı canlandırıyorlar eşcinsel oldukça efemine ee, bir diğer tarafta da işte bir bebeği olan işte o bebeğin de bir annesi olan ve başı tabii ki mafya ile belaya giren bir genç adam var. Bebeğin annesi babadan da pek şey değil, umutlu değil, pek de tanışmıyorlar aslında. Biraz asbel kadar öyle bir çocuk macerası oluşu vermiş. Bakıyor ki işler sarpa sarıyor. Bizim bu iki modacıya bebeklerini teslim ediveriyor. Yani teslim bile etmiyor, arabalarına yerleştiriyor. Bu modacılar da bir yandan yol giderken yol filmi aynı zamanda, bir yandan da bu bebekle. Başa çıkmak zorundalar Yani aslında Türkiye'de görmediğimiz Cinsten böyle bir takım e, Normalize Etme çabası var Gibi işte iki Erkeğin bir bebeğe bakıyor iki eşcinsel Erkeğin bir bebeğe bakıyor olması falan Ama bir yandan da yine Komedisini öyle bir aşırı Efeminiliğe yüklediği için yine karikatürze. ...etme durumu da var. E, niyetinin çok fena olmadığına inanmak istiyorum ben filmin ama... ...sonuç ne kadar başarılı biraz tartışılır. Bir de bu ana karakterlerinden dolayı filmin özellikle bu vizyon haftasını seçtiğini... ...yani Pride haftasını, Onur haftasını seçtiğini de düşünme saftında da bulunmayalım. Yani bu hafta itibariyle aslında birkaç haftadır da böyle gidiyor ama yaz sezonu açıldı biliyorsunuz. Üst üste... Vizyona giren bu yerli filmlerin büyük bir kısmı şu anda vizyona giriyor olmalarının sebebi popüler türde ya da tür film olarak yapılmış olmalarına rağmen normal sezon içerisinde kendilerine yer bulamamış olmalarından. Yani şu anda maalesef aslında senenin en zayıf filmlerini izliyoruz hani yerli yapım açısından da. Çünkü e, sezon içerisinde daha iddialı yerli popüler yapımlar ön plana çıkıyor. Bunlar ancak bu dönemde e, vizyonda spot bulabiliyorlar. Öyle bir durumda söz konusu. Diğer filmimizse korkacak bir şey yok. E, Burak Donay yönetmiş, Burak Aydın, Ahu Eda, İbrahim Vurmaz ve Neslihan Şen başrollerde... Yine bir grup arkadaş, bir tanesinin başı mafya ile kumarla belaya giriyor, borca giriyor, parayı kaybediyor. Ve hep beraber e, uzun köprüye gidiyorlar bir şekilde e, parayı toparlamayı orada e, becermek üzere. Biraz bu e, son dönem korku filmlerine de göz kırpıp onlarla da hafifçe dalga geçiyor. Yani hem mafya komedisi hem korku filmini bu sefer bir arada hem görüyoruz. Hem yol filmi. Hem de yol filmi. Evet, yol evet. filmi de çok arttı son günlerde. Son Aylarda diyelim. Son yerli yapımımız bu hafta Büyü İkim. Adnan Güler yönetmiş. Baş filmlerinde Gizem Salkım, Özgür Kavruk, Can Arpacı ile Melih Değirmenci yer alıyorlar. Bu haftaki yerli korku filmimizde üniversitede psikoloji okuyan bir grup öğrenci, bir grup genç şeyiyle başlıyor. Hocaları tarafından doğaüstü varlıkların etkisi altında... ...olduğu düşünülen bir köy halkını ziyarete gitmeye e, teşvik ediliyorlar. E, ama tabii e, o zaman karşılarına çıkacak şeyin aslında metafiziksel bir şey olduğu e, ortaya çıkıyor. Korku dolu günler başlıyor. Aslında büyü bütün bu huryanın sorumlularından biri. İlk büyü filmi çıkalı on sene kadar oluyor. Hatta daha böyle bile daha bile fazla olabilir. O zaman Cimoğlu'da sinemalar vardı... E, premierinde e, işte şeyler süsleme kumaşlar alev aldığı için acaba işte doğaüstü güçler mi diye de sonra PR yaptılar Halbuki yani kötü dekore edilmiş sarkan kumaşların altına yanan mumlar konmuş haliyle alev aldı e, 2004 bunu yapımı bu arada 13 sene olmuş Evet işte 2004'ten beri büyü, <gülüyor> büyü sayesinde mi diyelim artık Yüzünden mi diyelim e, korku filmlerinden pek geçilmez oldu vizyonumuz. Büyünün devamı da şimdi geldi. Son olarak da bir animasyonumuz var. Almanya'dan Die Heischen Schule Tavşan Okulu. Ute von Münchow Pol yönetmiş. Burada da e, genç bir Tavşanın hikayelerini yan kesici tavşanın hikayelerini e, izliyoruz. kendini böyle Bir okulda buluyor Bayağı da sıkı bir okulda buluyor Ne yapacağını da pek bilemezken Başka bir e, tavşan kızla e, Arkadaş oluyor onların hikayesi e, Recep Evedik 5 tekrar vizyonda bu hafta ikinci vizyona giriyor Bu ikinci kez vizyona girme bir süredir Bu çok popüler ve iyi gişe yapan filmlerin Yaptığı bir şey Daha önce Düğün Dernek de yaptı gişeyi arttırmalarına yarıyor bir şekilde. Yani yazın birazcık daha kesat dediğimiz gibi salonlarda bir tekrar vizyona girerek kalan parsayı da toplayalım. Hazır hareketin. okullarda tatil olmuşken. Evet şimdi e, bu haftaki yeni filmlerden Transformers'dan bir parçayla devam edeceğiz. AM Sport'tan Electrifying. Yeah. It's a sport. Transformers, no doubt. The last night, electrify Yeah, so electrifying. Yeah, so electrifying. Yeah, electrifying 'cause there's more than me, Axe. So electrifying. My skull and technique is so deaf the fire like feed and 20 hungry lies box attack close range when you engage these titans, you might as well short circuit the mainframe. Quite strange if you maintain taking over these world and galactic tactics, soft tactics of that other kind we're pushing by a million watts of it off these vocals of speaker boxes, open doors of portals of next dimensions. Should I forget to mention that I'm at my prime like Optimus? How I've gotten this. Hot like a lava, wrap this to the highest form. Ready to transform and get it on and bring the storm. 'Cause they've been warned from here. The cybertron is so electrifying. Yeah, so electrifying. Yeah, so electrifying. Yeah, electrifying 'cause it's more than metal. So electrifying. Adrenaline rush, like jumping out of these planes flying Skydiving, no parachute, I'm arm gliding, arm -gliding itself, moving at God's speed, I hyperwalk that time riding, yes indeed, that time vibing in full effect, in sport, ready to take lead, take lead to bring it to that level, that's next, life, like current, from electric wires, rage against the machine, to its entirety, inspires me to sing, like that bumblebee, humbly, you don't want no ruckus, when I start scream, all the bots are auto-locked to my team, blown off steam, to the highest form, ready to do Transform and get it on from here, the Cybertron is so electrifying, yeah, so electrifying, yeah, so electrifying, yeah, electrifying, cause it's more than me, die. so electrifying, my mental optics clear if you looked inside it, power surge energy that's well it to the ultimate, to the ultramagnus under my shockwave paving a different frequency frequently to the maximum to the mega, to that javitron, no deception up in my construction mods ready to roll out, to take over another route to speak my clout, men in dark know what we all about been keeping it silent, now they close to the light To what's wrong, to what's right, to the highest form, ready to transform and bring the storm Cause they've been warned from here, the cyber storm is so electrifying Yeah, so electrifying Yeah, so electrifying Yeah, electrifying Cause it's more than Mr. I am sporttan dinledik, electrifying dediğimiz parça haftanın yeni filmlerinden Transformers 5 Son Şövalye'de kullanılıyordum. 94.9 açık radyoda sinefil devam ediyor. Haftanın vizyon filmlerini tanıttık ama onun dışında devam etmekte olan bir de festivalimiz var. Dokumentarist 10. senesinde belgesel severlerle buluşmaya devam ediyor. Ee, geçen cumartesi günü başladı ee, ve bu Hatta akşam, gösterimler cuma akşamından evet. başladı. Ee, geçen hafta e, duyurmuştum ben Yeşim'in olamamasının nedeni de e, halen de kendisi e, dokümentaristteki Fipreski jürisinde görev alıyor. Evet ben aslında şu anda burada değilim. <gülüyor> e, film izliyoruz çok güzel belgeseller izliyoruz. E, daha önce de bahsetmiştin sen de iki tane ödül veriliyor. Bir genç yetenek yerli genç yetenek ödülü. Bir de e, Fipreski ödülü. Biz Fipreski jürisi olarak iki yerli yapım on yabancı yapımdan oluşan bir seçkiyi değerlendiriyoruz. E, bir de tabi festivalin bu seneki en hoş e, taraflarından biri onur konuğu e, olan masterclass vermeye gelen e, ünlü filmi yönetmen Perjo Hon Casalo oldu. E, gerçekten çok tecrübeli bir yönetmen. E, filmleri e, Gerçek sinemanın ne olduğuna dair bizi düşünmeye zorlayan filmler, ele aldığı konuların hepsinde e, o müthiş sinemasal duyarlılığıyla aynı zamanda toplumsal hayat üzerine nasıl kafa yorduğunu da görüyoruz. Kendisi aynı zamanda çok da tatlı bir insan. <gülüyor> özellikle genç e, sinema severlere, e, sinemacı adaylarına ve özellikle belgeselce olmaya hevesilere Umarım masterclassını kaçırmamışlardır. Çarşamba akşamıydı o da. Bir taraftan da dokumentarist 10. senesine geldiği için 10 yıl boyunca vermiş olduğu ödüllü filmleri de tekrar gösteriyorlar. Bu da bence müthiş bir şans. Önceki yıllarda kaçırdığınız filmleri izlemek açısından bu akşam mesela eğer Kadıköy'deyseniz saat 18'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde arka arkaya Önce Tornistan'ın, Ayça Kartal'ın e, canlandırma belgeseli, sonra da Eki Menopolis'i izleyebiliyorsunuz. E, bu tarafta aynalı geçitte e, Vahşi Zevkler ve Kara Film arka arkaya ve Bepi, 3 e, film arka arkaya gösterilecek. E, daha sonra saat 8'de de Barış Manço Kültür Merkezi'nde yine 2, e, biri daha kısa olmak üzere 2 belgesel üst üste. Bugün Ne ve gözü tamamen Açık. Bir de tabii yan etkinlikleri vardı. Dokümanteris'in devam etmekte olan Pazar gününe kadar devam edecek aslında. Yarın Cumartesi günü bir ikimhanede canlandırma belgesel film okuma atölyesi olacak saat 14'ten 18'e. Özellikle belgesel severlere belgesel izlemeyi şey yapanlara tavsiye ediyorum. Bu film okuma atölyesi Pazar günü de devam edecek yine 14 18 saatleri arasında ee, pazar günü ise e, animasyon belgesel seçkisi animadok e, şeyde gösterilecek e, e, göte enstitüsünde gösterilecek daha önce bir gösterimi şeyde yapıldı hafta yapıldı Kadıköy'de geçen pazar bu pazarda tekrar gösterilmiş olacak Evet, Dokümentarist bu hafta sonunda devam ediyor. Bu hafta sonu ve bu hafta tabii ki aynı zamanda Pride Haftası, Onur Haftası, pazar günkü e, yürüyüşle e, taçlanacak diyelim. Bununla bağlantılı olarak da Pera Film özel bir gösterim düzenliyor. E, bu e, önümüzdeki günler boyunca bugün başlıyor. Cuma, Cumartesi, Salı ve e, Gelecek Cuma'ya da devam ediyor. Pekin Merkezli Gezici Festival Love Queer Sinema işbirliğiyle Aşk Doğu'dan Yükselir Queer Çin Sineması programı bu. Ee, Çin'de e, LGBTİ bireylerin karşılaştığı e, zorluklar zaten bir miktar e, dışarıda haber olarak geliyor. E, bu platformda görünürlüğü artırmaya çalışıyor. E, Türkiye'de ilk kez gösterilecek üç belgesel var bu programda Sinemasında. Ee, dediğim gibi bu akşam 8'de başlıyor Gökkuşağı Baba filmiyle diğerleri ise lezbiyen pornosu çekmek istiyorum ee, bizim hikayemiz e, beraber gösteriliyor bir de gece yani üç farklı program dediğimiz gibi cuma, cumartesi salı ve bir sonraki cuma devam ediyor ee, tabi Özellikle Açık Hava'da alternatif film gösterimleri de devam ediyor. Ee, geçen hafta da e, duyurmuştuk size. E, hemen bu hafta için hatırlatalım. Unik e, Açık Hava film gösterimlerinin yaz boyunca devam edeceği mekanlardan birinde. E, bu pazar akşamı e, Ken Loach'un e, bol ödülü filmi I Daniel Blake, Ben Daniel Blake gösterilecek. Salı akşamı da Desierto. Gösteriliyor. Perşembe akşamı ise önümüzdeki perşembe programdan önce olacağı için şimdiden duyuralım albüm filmi gösterilecek geçtiğimiz senenin en iddialı yerli yapımlarından Cannes Film Festivali'nde dünya premierini yapmıştım. Evet, Desierto bir sınır filmi, bir gerilim filmi. Alfonso Cuarón'un oğlu da kendi yolundan gidiyor. Jonas Cuarón zaten daha önceki e, Alfonso Cuarón'un son bir iki filmini de beraber senaryo yazmışlardı. Onun yönetmenliğini yaptığı bir film. Biz de şimdi Desierto'dan bir parçayla devam etmek istiyoruz. Woodkid'den Land of All. A one-way ticket for another life On a petrol-stained sailboat On a petrol-stained sailboat ki dinledik Land of All. Salı akşamı Unique'de açık havada gösterimi yapılacak olan e, filmlerden, Desierto'da kullanılan parçalardan biriydi. Evet, sinefilin sonuna yaklaştık. Evet, son bir haber ve bir şarkıyla veda etmek istiyoruz size. E, Dangal adlı bir film var geçtiğimiz e, sene gösterime giren bir Hint filmi Amir Khan başrolde e, yönetmen Niteş Tiwari ve gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yapılmış e, eski bir güreşçi artık kendisinden geçmiş ama iki kızını güreşçi olarak yetiştirmeye karar veriyor. Zaten Amirhan en büyük yıldızlarından biri ee, Hindistan'ın ve yönetmenlik de yapıyor. Bu projeyle de geçtiğimiz haftalarda dünya e, gişe hasılatında 300 milyon doları geçerek e, İngilizce olmayan 5. en büyük e, gişe hasılatı yapan film haline geldi ki gösterimi de devam ediyor. O yüzden daha da yükselebilir. Ee, yani spor filmlerini sevenler bir e, ilgilenebilirler bununla Bir yandan işte Hindistan'daki kadınların konumu üzerinde de söylediği şeyler var filmin ee, Evet e, Bollywood uzun süredir ülkemizde de sevilen e, bir film e, türü zaten Hani şeyleri de arttı Türkiye'deki hayranları da arttı o yüzden biz de arada bir o senenin öne çıkan filmlerini özellikle dikkatinize sunmak istiyoruz. Ee, bir de gerçek bir hikaye bu bildiğim kadarıyla. Gerçek bir karakterden esinlendiği için de ayrıca büyük ilgi çekmiş durumda. Evet. Kızlar hemen, hala e, güreş yapıyor bildiğim kadarıyla. Evet. O zaman hemen Dangal'ın filminin aynı adlı e, parçasıyla size veda edelim. Teknik Masa'da Ömer'e ve bu haftaki destekçimiz Deniz Pala'ya çok teşekkürler. Herkese iyi seyirler. ये वारामर भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। मैं तो अपने छोरे भी ला सके हैं भाई साहब। कभी अखाड़ा में उतर के देख लंगोट से पहले हवा टाइट हो जाएगी। आपकी लगता है कई बार हुई है भाई साहब। हवा टाइट रखट तक है तेरी O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne हैप्पी आवर